Bağlantısız, ve bağımsız seslerin güncesi. Sesli Meram 343, Karşı Radyo 215, 25 Ocak 2022 Salı. Bir meram, bir arz hal ve bir durum tahilü. Şimdiki zamana ait işler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti Sesli Meram. Karşı Radyo'da başlıyor bir kere daha. Anarşif, şimdi ve sonsuza kadar. Derlediğimiz, toparladığımız, anlatmaya çalıştığımız bütünüyle bir sattım halinin içerisinde 2022'nin birinci ayını neredeyse tamamladık, tamamlıyoruz. önümüzdeki hafta 30. gün. Yaralar biriktiriyor bir memleket. Artık gülen yüzlerin yerini çoktandır suluklaşmış ve tereddütleriyle bir başına bırakılanların yüklendikleri yaralarla geçip gittikleri bir güncellik hasıl oluyor. Her şey ama her şey sanki normalmiş gibi yapılırken Bitevi bir kurgudan diğerine geçilirken aleni bir tahkim kuşatıyor menzili. Ne dünü dündü ne şimdisi tam anlamıyla bizim. Her şeyi ama en başta da yaşama istem ve iradesini yağmalayan bir aklın tezahüründe yaralar artık her yerde karşımıza çıkartılıyor. Upuzun bir listeye reyn edilmiş, her an denetime tabi ola gelen, gözetim ve tahkim ile yeni konuşum propagandasında sesini kendisine dahi asla duyulmazsa çabalanan bir yurttaşimi var ediliyor. Her şey karışık. hemen her an biraz daha zorbalığın eline mahkum kılınıyor hayat, heyhat. Düzen daimi bir biçimde gündemi dönüştürmeye çabalarken var edilmiş yaralar artık belirli bir biçimde yaşamda sabit olunur. Her şey onca tantana ve gümbürtü içerisinde unutturma yoluna saplanırken karanlık dehlizlere terk edilmiş olan cerrahattan ötesi olmadığını artık afakidir. Bir mübalağa değil, doğrudan bu memleket denilen sahneye reva görülenlerin her birisi o cerahati tanımlar. Birkaç satırda geçiştirilebilecek bir mesele değil. Tam da yaşamak eyleminin orta yerini çöreklenmiş, nefes dahi aldırmayan bir cerahat midir mesele? Bunca afaki bir biçimde bir hışım, iki cüretle birlikte o yaralar biriktirmeye devam olmuş. İş bu sahada. Her yanımız, her günümüz, her tek ansta biraz daha zorbalığın yıkıcılığından, sanayi hallerinden bir başkasına denk getiriliyor kesin bir biçimde. Keskin yaralar, kesiklerden kanamaya devam ederken bir yandan da o yapılara dökülen tuzlarla hayat ederi de, anlamı da, günü de, şimdisi de yağmalanıyor. Ne eksik ne fazla. Bir anetten aktarayım. Geçtiğimiz haftanın önemli olaylarından biriydi. Hrant Dink'in katledilmesinin 15. yılı. Ve Çutağına seslenen Raquel Dink vardı. Sevgilisine yazdığı namesinde kısacık da olsa birkaç cümle var. Orayı paylaşmak gerekli. Çutağım 15 yıl oldu arkandan sıkan kalleş kurşunlar seni bizden alalı. Sesini hala kulağında halkına yapılanları her anlattığında seni hainlikle arkadan hançerlemekle suçlamışlardı oysa. Ya Rab düşmanlarınızı sevin sizden nefret edenlere iyilik yapın size lanet edenlere iyilik dileyin. Hakaret edenlere dua edin diyorsun. Dua ediyorum. 15 yıl oldu. 15 eksik yıl. O günün çocukları Nazım gibi büyüyorlar. Çözemediğimiz bir sorunu onların omuzlarını yıkıyoruz. Deyip de ilerleyen bir meram var, bir metin var. Gezidirin içinde selam çakılmıştı. Kendi yazdıkları kağıt parçalarını sözüm onu yargılıyorlar deyip devleti de sormuştu, sorgulamıştı. Çutam diyor sesleniyor. Nurak geldik. Sana terörü her solduklarından lanetlerin karşısına gücün terörünü de koydun. Onu da lanetlerin. Kastettiğin devlet gücünün gayrimesul işleriydi. Dünya'da çok terör estirildi ve devam ediyor. Senden önce de, senden sonra da gücü ele geçiren zulme çıkıyor. Hangisi birbirini suçlayabilir? Olan halklar oluyor. Seni andığımız her 19 Ocak'ta başka zulümleri de anmaya, hatırlatmaya çalıştık. Resimler yan yana konduğunda o acı albime birlikte bakıldığında belki asıl katil ayağ ortaya çıkar diye. Kıbrıs'ta bir başka gazetecinin Kutlu Adal'ın nasıl peşine düşmüşler gördün mü? Bir topraklarda estirilen terörün asıl kaynağını söylerken yanlış mı söylüyormuşuz? Kutsal kitap der ki karanlığın meyvesiz işlerine ortak olmayın tersini onları açığa çıkarın. Dostlarımızı yıllarca hapislerde bekletiyorlar birini salıp birini alıyorlar saçma sapan gerekçelerle ve yalanlarla. Artık gerekçe bile uydurmuyorlar. Öyle işte deyip alıyorlar. Ülkenin her derdine koşan genç avukatları aldılar. Gazetecileri aldılar. Osman'ı da bir canı dağlıkları gibi Kürdüm diyen her siyasetçiyi aldılar. İstiyorlar ki silahlar konuşsun, insanlar konuşmasın. Yine kendi dillerini dağıtıyorlar. Ama umudu söndüren olmayalım. Seni toprağa verirken burada yükselen isyan ve itiraz sesi susmadı. Susmayacak. İşçiler, kadınlar, öğrenciler, köylüler yine denen işte herkesin olanı, kimsenin olmayanı benim diyenden koruyorlar. Bir gün yine birleşip sel bakacaklar. Kimin gönlü kırık? Biz öyle ölürken neredeydiniz diye soruyorlar. Biz öyle olmak istemedik. Gücümüz yettiğince seslerine ses katmaya gayret ettik, edeceğiz. Sesin kulağımızda sözümüz söz der. Rakel Link Yeterince açıktı, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve gazetecinin de kurucularından Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de dönemin gazete binası Sebat Apartmanı'nın de katledilmesinin üstünden geçen 15 yılın özeti. Adaletin devletleriyle çalındığı, manipüle edildiği yerde geriye bir dava diye ucubelik bir tahil kalmıştır. O anma sırasında ortaya serilen hesap verilisinin iradesinin Raquel Dink'in cümlelerindeki cismaneliğidir yaraların nasıl büyütüldü. 2007 yılından 2022 yılına süre giden bir hengame dairinde her gün başkaca bir biçimde o nihai anlamda ortaklığın cinayeti, milli ve yerli olarak kendini kodlayan kötülüğün bir insanı, bir Ermeni'yi, bir biçimde ortadan kaldırma cüretinin ta kendisi sorgulanmayandır, adalet önünde hesaba çekilmeyendir, utançlar abidesi kılınmış bir menzilde her yarayı, her yıkımı sözde diyerek geçiştirme tiradının vardı eşiğin son kalelerinden birisidir Frantting'in katledilmesi. Bir kısa aralık daha devam edeceğim Ama biraz nefes alalım istiyorum Elixir Curzon U ile başlamıştık Celsius Recordings'ten Şimdi What Good Is Love Hemen arkasına Telomik Bu sefer Rode ile beraber Ups and Downs Liquor City etiketiyle 2022 tarihli müziklerle Sesli meram Karşı Radyo'da İzlediğiniz için devam ediyor. Adalet apar topar geçmişteki ortaklıklara imza atılmış gülen cemaatin yapıya ergenekon denilen bir görünüp bir kaybedilen geçmişin karanlığında bir o bir bu denilerek ihaleler var edilirken suçunu isterleştiren devlet ve devletli kademelerinin hiç ama hiçbirisi kilit ismin ifade dahi vermediği bir cinayet ortada durmaktadır. Sadece bir Ermeni kimliği için değil de Türkiye'de Türkiye ile en geniş mutabakat için Önce birbirimizi dinlememiz gerektiğini zikreden de buğurda bu amasız fakatsız doğrudan söz alan bir temsilin ortadan kaldırılması gerekli görülmüştür. 15 koca yılda görünen köy katran karanlığının artık dibine kadar yuttuğu ve gırtlağa kadar çöktüğü bir hazin ülkenin suretidir vesselam. Ranting cinayetinin yanatsızlığı, uğursuzluğa reyin yaralarla boğulmaya devam olan menzilde gösterir. Bugün hala bugünden sonra da adalet tecelli edene kadar var olacak bir yaraya dönüşür. görebileni ve görmek isteyene basitçe ya da basitleştirilmiş olarak değil. 15 koca yılın etrafında şekillendirilmiş ve Hrant'ın mefhumunun Hrant bir ilah değildi. Bir önder değildi. Hrant Ahbarik var ettikleriyle beraber Türkiye toplumlarında asıl konuşulması gerekenleri dikkat çeken bir temsildi ve bugün az da olsa Ermeni cenahının İçerisindeki bulunan bünyenin ve bireylerin söz haklarını muhafaza edebilmesi için bir mücadele insanıydı. Bununla da devam edecek bu yolda gösteri geldiği şeylerle beraber bize bir hat çizmeye devam ediyor. Yattığı yerden nurlar içinde yatsın. Kronos'tan devam edeyim. Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu takvim gazetesi başta olmak üzere iktidara yakın medya tarafından hedef gösterilen ve tehditler saçan Saçı almış olan Fatma Yavuz hakkında cevaplanması istemiyle İçişleri Bakanlığı'na soru önergesi verir. Fatma Yavuz hakkında bu ifadeleri bir gazete ya da kimlerin cesaretle yazmaktadır diye sorar. Takvim gazetesi ve onun gibi aynı çizgide yayın yapan gazetelerin bir şekilde ifade kullanmasını denetleyen bir kurum dahi yok mudur? 4 cani bombacı Türkiye'ye sızdı manşetiyle haber yapmış 2007'de. Bu haber neticesinde kişilere ahimden tazminat kazanmıştır. Takvim gazetesinin bu konuda tekstif ve özür yayınlamadığı iddiası doğru mudur diye sorar. Ranting'in katili gün Samas'ın mahkemede okutulduğu 5 sayfalık mektubunda vatan haini utanmaz Ermeni diye manşetleri ben mi attım? Adamın yazdığı yazını bir bölümünü cımbızda alıp provokatörlük yapan ben miydim? Bu manşetler ve bu yazılar yüzünden mahkeme köşelerinde Dink ve Orhan Pamuk'u süründüren halkımızın önünde Bunlar vatan haini, devlet düşmanı, bizi küfreden, bizi aşağılayan, bölmeye çalışanlar işte bunlar diye hedef gösteren ben miydim ifadelerini kullanmıştır. Bu ifadelerden yola çıkıp Rantink'in başına gelen, Fatma Yavuz'un başına da gelebilir tedirginliğini yaşayan devlet görevlisi yok mudur? Varsa da hangi işlemler yapılmıştır diye sorar. Uzunca bir liste tabi yanıt yok mu? Son 5 yıl içinde kaç kişiye TCK 216. maddesindeki halka kim ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu çerçevesinde işlem yapılmıştır der. Bu kişilerin kaç ceza almıştır bu maddenin sadece iktidara muhalif olanlara uygulandığı iddiası doğru mudur diye de sorar. Bir nefret temsilinin hedefe konularak bir ülkede hakkında hukukunda lave dinlesinin bilmiyoruz kaçıncı tekrardır Fatma Yavuz'un başına getirilen Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından sorgulanan ve yanıtı talep olunan şey de bizatı bu yıkım cüretidir. İnsan hakları karnesi her geçen gün çok daha dibe vuran, dibi bulan, dibe vuran bir menzilde yaşamsal olanın en asgari müştereklerinin dahi ezildiği, yerildiği, yok edildiği bir düzlemde hayat ne yana düşecektir sayı sahi ama sahiden de. Fatma Yavuz'un var etmeye çalıştığı empati, tastaman bir asır süre giden yok sayma, hakir görme, yok etme istemiyle sınanır. Yaralarıyla donanıyor bir ülke. Yaralarına yepyenilerini eklemek için hedefler, hedefe konulan insanlar belirlenip duruluyor bir menzilde. Cürmün bir normatif belirleyici kılındığı yerde tümden apaçık bir biçimde hayat hakkı savunması yerle bir ediliyor. Öyle bir yara verme istemi ki bu hiçbir zaman edebi metinlerde sunulan ya da bizzat... Soykırım tanıklığında çıka gelenlerden uzağa düşmüyor. Böyle bir tahiller toplamında bir va ülke var ediliyor şimdi. Bütünüyle işte Ranting'den Fatma Yavuz'a ulaşan e erimde bu güvercin tedirginliği muta mot yaşatılıyor. Bu arada Hürmüz Diril ve dilin kat ile ilgili yapılan itirazlar reddediliyor. Bir kere daha e o hayatın veya o hayata dair var edilmiş olan seslenişlerin kulak kabartılmaması ve durulmaması ile ilgili de durum gerçekliğini koruyor. Ee, Orhan Kemal Cengiz Diril soruşturmasında Şırnak 1. Ağacıya Mahkemesi Şimino Diril'in otopsisinde yakın atışla vurulduğunu ve barut izinin tespit edildiğini belirtip sanıkların evlerinde çıkan silahlarla mukayese edilmemesini gerekçe gösteriyor Red için. Şimino Diril'in cenazesi kaçırıldıktan 70 gün sonra vurulmuştu. Faillerin bu kadar gün boyunca mağduru öldürdükleri silahı evlerinde saklaması hayatın olağan akışına aykırı. Bu durumda eğer bu silahlar olmasa ağır ceza davayı tünden mi reddedecek? Böyle bir red gerekçesi olmaz diye bildirir. E, ailenin yarısı da tabi ki bu anlamda kanatılmaya devam eder HDP'li Meral Danış Beştaş, bir aynı zamanda da avukattır Şırnak'ta 2. yıl önce kaydedilen Şimuni ile hala kayıp olan hürmüz delil davasındaki eksiklikler ve iddianlama hakkındaki bilgilerin avukatlarla paylaşılmamasını mecliste gündeme taşır yani her anlamda her şey birbirine bağlanıyor dönüyoruz dolanıyoruz yine başa sarıyoruz bir biçimde yaraların biriktirildiği ve hayat anlamının Topyekun yıkıma uğratıldığı e, her yarada biraz daha zeminin kanla e, yok etmeyle ve üretle şekillendirildiği bir ülke karşımıza çıkıyor ki daha anlatacak pek çok şey var ve anca nefesimiz bir yerlere kadar yetiyor. Telomik, Yundan ve hemen arkasından Weaver'la Nastic ikilisini konuk edeceğiz. Rotoplas, Sango müzik etiketiyle sesle meraklı olacağız. içerisinde ki ne durmuş trafik, ne kar yağışı, ne işte. Ee, bu arada ben de program yapımcınız olarak Covid ile nihayetinde tanıştık. Ee, maalesef ki 2 senelik korumanın ardından kendimizi bir biçimde bu hallerde bulduk. Ve sonunda ben de pozitif olmuşum. Bunu da bir dipnot olarak geliştireyim. Ee, baştaki ufak tefek ağrım ve sırtımdaki ağrı dışında pek bir Ağırlığını hissetmedim bilmiyorum önümüzdeki günlerde ne olur ama çift dozun üstüne üçüncü dozu maalesef grip yüzünden olamamıştım. Gripin hemen arkasından da işte e, bugün itibariyle galiba e, ben de Covid pozitifler kervanına o mikron varyantıyla katılmış oldum. Hakkımızda hayırlısı beya gülüm. E, dediğimiz gibi neyse e, meseleye dönelim. E, tıpkı işte Hrantik'te, tıpkı Fatma Yavuz'da, tıpkı pek çok Vakada, Şimini Diril ve Hürmüz Dilillerde olduğu gibi Deniz Poyraz davası da bugün gerçekleştirildi. Mesela biz kayda aldığımız gün Ruken Tuncel an aktarıyor. E, gençler diyor ki katil e, binaya 5 dakika önce gitmiş olsaydım bolleşli bir saldırı olacaktı der. Tepkiler yükselmiş salonun içerisinden. DP'nin hedef gösterilmesinin neticesinde zaten bu e, yönelim ve durum söz konusu oluyor. Ee, Öz Onur gence isimli zat geçiyor. savunmasına geçiyor. savunmasında diyor ki gerçekleştirdim kanlı baskının eveliyatı çok eskidir. 98 yılında annemin HDP'liler tarafından tehdit edilmesiyle yaşadığım travma 17 Haziran'da son bulmuştur. PKK ile yaşadığım birçok travma nedeniyle gerçekleştirdim. Kanlı baskından pişkivan değilim. Saldırıyı 4-5 yaşlarında planlamaya başladım. Kimseden talimat almadım. Tamamen kendi irademle gerçekleştirdim. Ezber plaklar konuşuyor. Suriye'de sağlık yardımı için gittim. Suikasta uğrayacaktım. Bütün bunlardan kaynaklı saldırıyı gerçekleştirmek istedim. 16 Haziran günü içim yanıyordu. Heyecanı uyuyamadım. 5 dakika önce orada bulunsaydım bolleşli bir saldırı yapacaktım. Peki ki lideri Selahattin Demirtaş Özelgeyalan'ın onun dışındakilerin hepsi de benim için aynı. Ha Deniz, Hamurat ha Murat Çeypni. Keşke o da orada arada kaynasaydı. Gencenin konuşmasının ardından salamda gerilim yaşanır. Avukatlar gencenin savunma yapmadığını, tahrik edici ve suç unsuru barındıran cümleler sarf ettiğini söylerler. Fehime Poyraz gece kabus görüyorum diye bildirir. Savunmasız bir kadını öldürüp ölü bedenini de işkence eden katilin cezalandırmasını istiyorum der. Toplu katliam için geldiğinde HDP İzmir başka, Eş Başkanı Abdülkadir Baydur o gün anlatırken bildirir. İkinci kata saldırı var dediler. Niçin mücadele etmiyorsunuz? İçeri gireceğim arkadaşlarımız var. içeride dedim izin vermediler. Kollu kuvvetleri toplu bir katliam için gelmişti. İnsanlığa karşı suç olarak en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum der. Taksici de hiperaktif bir arkadaş olduğundan falan bahseder. E, bütün ortaya çıkan şeyde var edilmiş olan ilkesizlik ve var edilmiş olan kötülüğün dahilinde bir hayat hakkının yıkımı söz konusu olur. Deniz Boyraz artık bugün kimseler konuşmuyor ama e, bu memleketlik istikameti de belirleniyor. Ve bunlarla beraber hayat akışının da şekillenmesi devam ilmesi. ediyor. Ve bu akış içerisinde yapıla gelenlerle beraber işte Deniz Boyraz'ın katledilmesi de mesela gümbürtüye kullanılıp unutturulmak isteniyor. Ve e, bunu her şekilde gerçekliğine kavuşturan bir ülkedeyiz. Ee, daha geçen gün işte bir popüler kültür ikonu olan Sezen Aksu'nun 5 sene önce yaptığı bir kaydı e, gerekçe gösterip o hedef kalınıyor Mesela dün veya evvelsi gün hafta sonu Sedef Kabaş isimli gazeteci e, Cumhurbaşkanı ile alakalı veya alakasız bir biçimde bir çerkez atasözünü kullandığı için hedef kullanıyor. Hedef kılındıktan sonra yargımız jet hızıyla birlikte soruşturma açıyor ve e, gözaltına alınıyor Sedef Kabaş evinden. Gözaltına alındıktan sonra da işte tutsak ediliyor. E, Sezen Aksu linçleniyor. Öyle öte yandan işte o düzen kendi şeklini şablonunu yenilerken ve bu, bu şablon içerisinde de e, hayat akışını dönüştürmeye ve değiştirmeye gayret ederken yeni yaralar var ediyor. Ee, hakim Savcılar Yüksek Kurulu'na işte atanan isimden AYM'ye yeniden atanmış olan şahsa bilmem neye ee, bir yandan da avukatken hakimi yapılan ve kademi yetersiz olmasına rağmen İstanbul 10. suç ceza hakimi olarak da atandıktan sonra önce Osman Kavala'yı şimdi Sedef Kabaş'ı e, tutuklayan Furkan Han Ertem yargı bağımsız yersen dersen e, Bozkurt falan dedikleri işareti yapıyor bu arkadaş. İnanılmaz derecede rezilliklerin içerisinde yüzüyor memleket ve hala ülkedeki hakikatten hala ülkede var edilmiş olan gerçeklikten bir haber yaşamaya devam ediyor insanlar ve bu bir haberliğin içerisinde de aman işte şöyle kış oldu böyle bilmem ne oldu doları yendik şunu çıktık Avrupa bizi kıskanıyor şunlar bizi yeniyor hangisi kim nasıl nerede ne şekilde ve nasıl oluyor eee kendiliğinden zaten ortaya çıkıyor bir, to, bir dolu şey bir dolu anlam bir dolu Türkiye'lilik hali Türkiye giderek bir çukurun ta kendisine dönüştürüyor ve İstanbul hani bugün nasıl kara teslim olduysa ya da epey bir kısmında hayatta böyle ufak ufak ufak ufak teslim alınıyor. Ee, ve bir müşterek bırakılmıyor. Galiba en, en büyük mesele de o. Bir müşterek bırakılmayınca da geriye sadece çürümüş ve Yaralarının ancak farkına varabilen ya da kendini yaralarından fark edebileceğini zanneden bir e, küçücük bir mutabakatsızlık o alanın içerisinde dar görüşlü hor görünün karşısında yaşama tutunmaya çalışıyor. Dedik ya, lefesele çok. Weaver ve Nesdik ikilisiyle devam ediyoruz. Yine Sangu Music etiketinden yayınlanan EP'den There is a Market ve hemen ardından Theoretical timeline delta 9 recording segment <gülüyor> Çer çöp olduğu bir menzilde yaralar biriktiriliyor. Artık gülen yüzlerin yerini çoktandır soluklaşmış tereddütleriyle bir başına bırakılanların yüklendikleri yaralarla geçip gittikleri bir güncellik sabitin ta kendisi kılınıyor. 30 saniyelik haber gönüllü şeylerde geçip gidiliyor her şey. Potaya o kadar farklı katman ve kad o kadar çeşitlilikte insan dahil ediliyor ki ne yaralar fark ediliyor ne de gidilene istikametin kötülüğü sorgulanabiliyor. Uçurumun kıyısına taşınan yerin sorgusuna dahi düşünmüyor. Buna fırsat tanınmıyor. Hangi yöne, hangi güne bakarsanız bakın biraz daha belirgin bir halde bir yıkım bina ediliyor. Her günümüz her sekansta biraz daha zorbalığın yıkıcılığıyla sarmalanıp sınanış hallerinden bir başkasına denk getiriliyor. Artık yaşamın ne ederi, ne kapsamı, ne de meramı güncel bir mesele deliliyor Kendi başına terk edilen hayatların, yapayalnız kılınmış kimliklerin, sofrasında adalette, de, hakkaniyette, de, umutta, seste, de, sözde yıkıma mahkum ediliyor. Bu hallerle bunca afaki bir çürütenin nesnelliğinde yaralar hiç tükenir mi? Sahi ama saiden. Umudun başının yenildiği bir yer, bir sahnede hayata hiç yer kalır mı? Gerçek ama gerçekten. Bitimsiz bir biçimde. Mesela bugün sadece Rabia Çetin gazeteci arkadaşımızın paylaştığı gibi Antep'te iki mülteci çocuk yangında ölüyor. Batman'da 15 yaşında çocuk petrol ofisi soygununda katlediliyor. Cizre'de dershaneye giden Abdülgaffar dayanan araç çarpıyor. Bugün aynı zamanda işte Gaffar Okkan'ıydı, uğur mumcusuydu. Onların anıldığı bir gündelik gün. Yani her şeyin birbirine karıştırıldığı gün ve aynı zamanda işte Fatma gireyim rahmete kavuştuğu gün. Bugün o da aramızdan ayrılıyor. Biz kayda aldığımız gün ve her şey her an akmaya devam ediyor. İnsanlığın giderek çetrefilleştirildiği, insanlığın giderek kayıplara oynadığı ve artık şekilsiz, şemalesiz e, her şeyin birbirine çorba edildiği ve hayat hakkının da resmen yerle yeksan kılığında bir düzlemde kim, nasıl, ne şekilde hayatı savunacak, kim, nasıl, ne şekilde birbirine girmiş olan, birbirinden beter hallere dönüşmüş olan bu yıkım potasının içerisinden çıkıp da hayatı konuşmaya devam edecek. Bunun derdindeyiz, bunun tasasından bu yarayı anlattık. Sesli Meram 343. bölümüydü. Karşı radyodan seslenişimiz veya karşı radyo içerisinde bizlere sağlığın imkanla seslenişimizin 215. bölümüydü. 25 Ocak 2022 kaydını aldığımız gün seslimeram.tamlar.com yüzçizgimakineblogspot.com ve tabi ki karşiradyo.com, soundcloud ve spotify hesaplarında seslimeramdaydık. Görüşünceye kadar haftanın nihai parçası bu haftanın sonu theoretical equist şimdi